Tabii bizim soruyu iyi bir şekilde anlayamadığımız ortada. Ya veya sorunun eksik sorulmasından dolayı belki sorunun soruş amacı onunla ilgili kanaatimizde bir eksiklik olmuştur. Şimdi kardeşimizin bu açıklamasından sonra soruyu şöyle algılamamız gerekiyor. Kur'an'da akla aykırı gibi görünen ayetlerin e, akıl ışığında yorumlanması, sadece yorumlanmasının akıl ilkeleriyle yapılması ne kadar doğrudur? E, akla aykırı gibi gelen ayetlerin e, işte bugünkü popüler kültürün razı olacağı kabul edebileceği bir tarzda, bir şekilde tevili, tefsiri mümkün müdür? Veya bunu yapanlar ne derece doğru bir iş yapıyorlar? Bununla ilgili soru daha çok bununla ilgili oluyor. Evet, şimdi bununla ilgili görüşlerimizi dile getirelim değerli kardeşlerim. Akıl elbette... Mükellefiyetin ön şartıdır. Akıl doğruyu yanlıştan, iyi kötüden ayırmamıza ve iyili içerisinde en iyisini bulmamıza yardımcı olacak yegane e, nimettir. Olmazsa olmaz bir şarttır. Ancak akıl ile e, heva hevesi birbirine karıştırmamak lazım. Bir insanın hevası, hevesi efendim farklı farklı olabilir. Diyebilir ki mesela heva hevesine göre neden zina eden bir kadına yüzdeynek vurulsun? Bu çok acımasız bir şey. Buna ne gerek var? Yapmışlar bir hata, tövbe ederler, biter iş yaptıkları mahza zarar değil zaten. Orada ufak bir hata etmişler. Nikahsız bir şekilde beraberlikleri olmuş e, diye bir akli bir yorum içerisinde olup da bu verilen cezanın ağır olduğunu, yan, e, yanlış olduğunu, bu ceza ile ilgili e, gelen ayetin e, yüz celt, değnek, sopa, vurun manasındaki ayetin e, böyle algılanması, algılanmaması gerektiğini söyleyenler var. Rejim olayında olduğu gibi, rejim çok katı bir şey, insafsız bir şey olmaması lazım. E, buna dair hadisler e, zayıftır veya yanlıştır veya uydurulmuştur, bu e, yanlış olmuştur gibi yorumlar getiriliyor. Bunları yapanlar kimler? Bunları yapanlar akıllarına uydukları için mi bunu yapıyorlar? Hayır. Bunlar yapanlar heva ve heveslerine uydukları için bunu yapıyorlar. Bunları yapanların heva ve hevesleri akıllarının önüne geçmiş. Bunların akılları Bunlar yönetmiyor. Heva hevesleri bunlara yönetiyor. Akılları da heva heveslerinin hizmetinde bir aracı, bir araç, bir vesile haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla bu tür yaklaşımlar, heva hevesle ilgili yaklaşımlar e, tabii ki kabul edilemez yaklaşımlardır. Doğru değildir. Allah-u Teala e, içinde heva heves olup da Allah'ın emirlerine aykırı bir takım yorumlar, tefsirler, açılımlar ve hükümler veren, açılımlar yapan insanlardan bu yaptıkları fiillerden razı değildir, razı olmayacaktır. O yüzden iman etmeyen bir insanın aklı farklı şeyleri gösterecek doğru olarak kendisine. Örneğin iman etmeyen bir insan namaz kılmanın mantıksız olduğunu, oruç tutmanın hele hele çok mantıksız olduğunu, hac'a gitmenin mantıksız olduğunu, kazanmış olduğumuz mallardan zekat verme gibi bir aptallık içerisinde olmamızın çok mantıksız olduğunu söyleyebilirler. Çünkü o insanlar kendilerine verilen akıl nimetini nefislerinin faydasına kullanıyorlar. Heva heveslerinin hizmetine kullanıyor, hizmetinde kullanıyorlar. Dolayısıyla benim hevame efendim, hevesime ne hizmet eder, şu hizmet eder ve ben o e, hedefe yönelik bir çalışma gayret içerisinde oluyorum ve aklımı o yönde kullanıyorum e, ve ve bunu da e, akılcılık diyorum. Bu çok yanlış. Zina eden bir kadın veya erkek Dese ki ya bu alan razı veren razı bunun neresinde hata var niye bu Efendim suç olsun Üstüne üstlük Efendim çok da büyük suç insanın canına kas eden bir suç söz konusu burada bu nasıl olur çok ağır değil mi burada var bir yanlışlık bu ayetlerde bu hadislerde bir yanlışlık var benim bunu aklım haflam kabul etmiyor almıyor diye söyleniyor söylüyorlar veya hırsızlık yapan bir insan kol kesme cezasının çok ağır olduğunu, mantıksız olduğunu, akıl dışı olduğunu söylüyor. Çünkü o hırsızlığı yapıyor. Zina insan, rejmin veya işte hat cezasının çok ağır olduğunu söylüyor. Çünkü kendisinin heba hevesine ters bir şey bu. Kendisi bu cezayı e, gerektiren fiilleri yapan bir insan. İster mi ki bu fiiller, bu cezalar bu şekilde yerleşik olsun? İslam şeriatını eee Gelmesini bir insan, ayyaşı, serhoşu veya işte zinakarı, heva, heves ehli olan insanlar İslam şeriatıyla e, bir devletin yönetilmesine razı olurlar mı? Asla olmazlar. Ama e, İslam şeriatıyla yönetilmemeyi, e, insanların akıllarıyla e, uydurdukları bir takım e, kanunlarla yönetilmeyi akılcılık olarak telakki ederler bu insanlar tabii ki baktığımız zaman akılcı falan değildirler bunlar heva heves ehlidirler kendi heva heveslerine uymayı da akılcılık olarak görmektedirler Kur'an'ı da Kur'an'daki ayetleri de hadisleri de hep akıl e, akılcı bir şekilde yorumladıklarını söylüyorlar ama aslında heva heveslere uygun olacak bir tarzda şekilde yorumluyorlar ve bunun adına da akılcılık diyorlar. İman etmeyen bir insanın aklı onu doğruya götürmez. Akıl önce iman etmelidir. İman etmeyen bir akıl ters giden bir insana benzer. Yani ayakları üzerinde değil de kafası üzerinde yürümeye çalışan ters dönüp takla atmış ayakları yukarıda kafası yerde yürüyen bir insana benzer iman etmeyen insanın durumu. Dolayısıyla ee, ters dönen tepetaklak şekilde dünyaya ters bakan bir insan her şeyi e, yanlış görecektir. Her doğruyu yanlış görecektir. Çünkü dünyaya ters bakıyor. Etrafına ters bakıyor. Tep, tepetaklak gelmiş. O e, kesinlikle onun doğruları, İslam'ın doğruları olmayacaktır. Çünkü o eşyaya, tabiata çevresine ters bir açıdan bakmaktadır. Bütün doğru şeyler ona göre terstir. Ee, sanıyorum e, bunlarla ilgili e, bu kadar açıklama yeter. Yapmamız gereken nedir? Aklımız bazen yetersiz olabilir. Her olayın hikmetini anlamayabiliriz. Ama e, bazı olayların hikmeti e, saklanmıştır. Bazı olaylar tevkifidir. E, bize düşen e, teslimiyettir. Müslümanlık zaten teslim olmayı gerektiriyor. Biz bilmeliyiz ki Allahu Teala'nın getirmiş olduğu bütün kurallar, kanunlar, emirler, yasaklar, tavsiyeler bizim mutluluğumuz, huzurumuz içindir. Dünya ahiret mutluluğumuz içindir. Saadetimiz içindir. Bunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. Eğer bir yerde bu o emirlerin, nehilerin hikmetini anlayamıyor isek bu bizim eksikliğimizden kaynaklanmaktadır. Bu bizim eksikliğimizi e, bu emirlerde var olan bir eksiklik olarak terakki etmek ve bu şekilde dönüştürme e, yapmak çok yanlıştır. Bir Müslüman e, bu tür yaklaşımlar içerisinde olamaz. Bu tür yaklaşımlar içerisinde olanlar da e, maalesef zaman zaman İslam dairesi dışına çıkmaktadırlar. Evet, konuyla ilgili bunları söyleyeceğim. E, özelden soru soran kardeşlerimiz de var. Ancak e, vaktimizde dar, kısıtlı, son soruyu cevaplandıralım. Ben özelden sorulan soruyu okuyorum. E, ve 5 dakika içerisinde de cevaplamaya çalıştır, çalışacağım. Diyor ki Hocam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben yurt dışında kalıyorum. Sorum 3 kişi ile cuma namazı kılınır mı? E, i̇ş yerinde cami fazla uzak değil bazen sıkıntı yaşıyorum buna göre bir değil var mı? Şafii mezhebine göre 30 kişi diyorlar Allahu Alem beni bu konuda aydınlatır mısınız? Rabbim sizden razı olsun, Rabbim sizden razı olsun, Allah razı olsun Soruyor. okudum sizler de gördünüz şimdi Şafii mezhebinde cuma kılınması için 40 kişi gerekiyor Hanefi mezhebinde 3 kişi gereklidir sadece ee, cuma kılınan yerde her yere açık berati olan e, ve müminlerin e, bütün müminlerin toplanacağı ve onlara e, açık olan her müminin gelmesinin serbest olduğu bir yer olması e, durumları şartları vardır cami yakınken iş yerinde 3 kişiyle beraber cuma namazı kılınmaz o camiye gitmek lazım ve orada onu kılmak lazım. Şayet camiye gidilemiyorsa, cemaate iştirak edilemiyorsa cami niteliğinde olmayan iş yerinin bir odasında veya işte fabrikanın bir kenarında cuma namazı kılmak doğru değildir. Üç kişiyle beraber böyle bir şey yapılmaz. Öğle namazı kılınır. Ancak diyelim ki Cami, fabrika, büyük bir fabrika. Orada bayağı e, adette Müslümanlar çalışıyorlar. E, etrafta yakın bir yerde cami de yok. Gidebilecek bir cami de yok. Ve fabrika orada bir e, cami mescit açmış ve bu mescit hem cami niteliğinde ve bu mescitin kapısı dışarıya bakıyor. Dışarıdan e, insanlar bu mescide gelebiliyorlar Cuma namazı kılabilmek için. E, yine ee, oranın imamından dini otoritesinden de e, bir berat alınmış ve orada cuma namazı kılındığı o, o, onun tarafından da biliniyor Müslümanlar tarafından da biliniyorsa ve orası artık cami niteliği e, ve beş vakit namaz kılınıyor cami niteliğinde dışarıdan da müminler her zaman istediği şekilde gelebiliyorlar yakın yerlerde de cami yok e, bu takdirde cami niteliği verilmiş olan o fabrikanın o e, mescidinde cuma namazı da kılınabilir ama dediğim gibi bu şartlar yerine gelirse Allah razı olsun e, bu son sorumdu e, tabi burada başka sorular da sorulmuş ama kusura kalmayın cevap veremeyeceğim çünkü vakit bayağı geç oldu Allah hepinizden razı olsun وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.